Bugünkü masalımızın adı Fırat ve Lokum. Hadi başlıyoruz pamuk şekerleri. Fırat her sabah erkenden uyanıp heyecanla bahçeye koşuyordu. Heyecanının sebebi bahçelerindeki kedinin bir süre önce yavrulamasıydı. Fırat sabahları anne kedi ve minik yavrularına mama götürüyordu. Bir sabah yine heyecanla bahçeye koştuğunda anne kediyi göremedi. Yavrular yalnızdı. Fırat eve koşup annesine haber verdi hemen. Annesi Fırat'ın elini tutup yavruların artık büyüdüğünü, annelerine eskisi gibi ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. Birlikte bahçeye çıktılar. Yavrular hemen Fırat'ın ve annesinin yanına gelip onlarla oynamaya başladılar. Fırat'ın annesi, Fırat'cığım sanırım yavruları sahiplendirmemiz gerekecek. Sokakta yaşamak yavru hayvanlar için güvenli olmayabiliyor. Mutlu bir aile ortamında yaşamaları gerek dedi. Fırat bunu duyunca çok üzüldü. Uzun süredir kedilere mama veriyor, onlarla oyunlar oynuyordu. Onlara çok alışmıştı ve onları çok seviyordu. Yavru kedileri çok sevmiş olsa da annesine hak verdi. Annesiyle birlikte yavruları sahiplendirmeye başladılar. Önce üç renkli kediyi sahiplendirdiler. Sonra pofuduk kuyrukluyu. Ardından küçük kulaklıyı. Siyah beyaz olanı. Geriye sarı renkli sarman yavru kalmıştı. Fırat son kalan yavruya mamasını verirken annesi yanına geldi. Çok tatlı bir yavru değil mi? dedi annesi. Fırat, evet anneciğim diye yanıt verdi. Seni çok seviyor. Baksana ne de güzel oynuyor seninle. Belki bu yavru bizimle kalabilir diye düşündüm. Ne dersin Fırat'cığım? dedi annesi. Evet anneciğim diyerek yerinden zıpladı Fırat. Adını ne koyacaksın peki? diye sordu annesi. Fırat, Tabii ki lokum koyacağım. Çünkü lokum gibi çok tatlı. Diyerek kedisinin başını akşadı. Küçük kedi miyavladı. Adını sevmiş olmalıydı. Fırat ve lokum çok iyi bir ikili oldular. Birbirlerinden hiç ama hiç ayrılmadılar.